Hocam namazın, farz namazların 3 ve 4. rekatlarında Fatiha suresini terk edebilir miyiz? Evet. Hanefi mezhebine göre 3. ve 4. rekatlarda farz namazların Fatiha okunmayabilir. <gülüyor> Fatiha'nın yerine tesbihat da yapılabilir ama uygun olan, uygun olan Fatiha'nın okunmasıdır. Okunmadığı takdirden seyyus secdesi gerekmez ve namaz geçerli olur. Ama diğer mezheplere göre e, Fatiha namazın rüknudur, olmazsa olmazıdır. 4 rekatın tamamında Fatiha okunur. Dolayısıyla ihmal etmeyelim inşallah.